353, numaralı konu, Saad bin Muaz'ın yaralanması, evet, Saad bin Muaz, Hendek gününde atılan bir okla yaralandığında onun kanı Hazreti Peygamber'in üzerine akıyordu, Hazreti Ebu Bekir geldi ve, bizim belimiz kırıldı, dedi, Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, sus, dedi, o esnada Hazreti Ömer geldi ve, biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz, ayetini okudu.